95.0 Açık Radyoda Açık Yeşil başlıyor benim İcahîn. Ben de Ömer Madra. Ve destekçilerimiz Ceyda Onur ve İbrahim Onur'a teşekkür ediyoruz programına başlarken. Evet bu hafta geçen haftadan e, devamla e, önce iklim şurasını konuşacağız. E, geçen hafta biliyorsunuz Türkiye'nin ilk iklim şurası Konya'da düzenlendi ve. E, Şura çalışmaları aslında 27 Aralık'ta başlamıştı çevrilmiş toplantılarla ardından 21-25 e, Şubat tarihlerinde Konya'da e, bin kişiyi aşkın e, katılımcıyla iklim Şurası düzenlendi. Ve ardından 25'inde kararlar açıklandı. 217 maddeden oluşan politika tavsiye kararları bunlar. Bundan henüz kamuoyuna açıklanmadı bu maddeler. <gülüyor> bu maddeler muhtemelen bu haftaya da belki gelecek hafta tam bilmiyorum tarihini e, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son hali açıklanacak yani hala değiştirilebilir bilmiyorum değiştirildi mi ama netice itibariyle bugün konuşacağımız şey bu kararlar nasıl alındı ve ne ne oldu da e, aslında iklim kriziyle mücadele etme konusunda e, son derece Zayıf hatta ters denebilecek kararlar çıktı. Ee, biraz bugün bunu konuşacağız. Çünkü ben de e, şura üyesi olarak e, en sondaki yani son gün yapılan oylamada e, iki aydır üzerine çalışılan ve benim de epey bir katkıda bulunmaya çalıştığım bu kararlara hayır oyu verdim. Ve ardından da bir şerh e, yazarak e, yani kararlara şerh koyma açıkçası ve bu şerhede e, yeşil gazetede de yayınladım hem de bakanlığa ve ikili e, iklim şurası divan başkanlığına gönderdim. Evet ee, özetinden de açık, açık radyonun programlarında bahsetme fırsatımız da oldu hem açık gazetede hem de iklim için programında da kısaca da olsa bahsetme fırsatı bulduk. Gerek senin şehrinin gerekse diğer komisyonlara katılmış olup sonradan da buradan bir sonuç çıkmadığını belirten diğer toplum, evet. toplum kuruluşu temsilcilerine falan da verdik. Çok ağır bir durum aslında belki. E, epey ağır bir durum. Çünkü e, şimdi şöyle tabii e, bu Şura'ya katılırken davet edildik ve katıldık. E, katılırken yani çok kolay olacağını düşünmüyorduk bu işin açıkçası. Yani e, nihayetinde e, iklim eyleminin ne olduğu konusunda herkesin e, farklı görüşleri var. Hani kafası karışık dememek için böyle diyorum. Biraz daha nazik bir şekilde söylüyorum. Farklı görüşleri var. Yani çoğunluk için burada gerek bakanlıklardan katılan temsilciler, gerek sektör temsilcileri, gerek çeşitli akademisyenler için yani sivil toplumu biraz ayrı tutuyorum. Yani iklim hareketini tamamen ayrı tutuyorum aslında. İklim hareketinden de katılım aslında çok yüksek değildi ama yine de birkaç kişi vardı. Her komisyonda bir kişi vardı en azından bir iki kişi. Ee, onları hariç tutarsak geri kalan e, şura üyelerinin olaya bakışı oldukça nasıl denir e, indirgemeci yani şöyle belki söylemek lazım yani herkes kendi alanıyla ilgili e, kendi e, fikrine uygun bir şey girdiği zaman e, şura kararlarına e, şura kararlarından tatmin oluyor yani örneğin işte ulaştırma alanında Diyelim ki demiryoluna raylı e, ulaşıma geçişe dair bir madde zikredildiğinde ya da işte e, binalarda diyelim yeşil bina ile ilgili bir şey zikredildiğinde e, ya da işte karbon fiyatlama konusunda bir şey konduğunda, verimlilikle ilgili, sanayide verimlilikle ilgili bir teşvik e, maddesi konduğunda bu konularda çalışan kişiler ha ne güzel yani iklim Şurası'nda çok... E, Olumlu maddeler var diyorlar ki bu da yanlış değil. Yani bu 217 maddenin önemli bir bölümü gerçekten iklim değişikliğiyle mücadelede e, ciddi güzel maddeler. Yani mesela hem sanayide hem değişikliği çeşitli alanlarda enerji verimliliğinin teşviki için bütçe ayrılması, işte e, çeşitli mekanizmalarla e, yani bayağı detaylı şeyler de var diyebiliriz. Öneriler de var. Bu önerilerin hepsi şeye girdi. Fakat işin en başına döndüğünüz zaman ortada gerçek anlamda bir dönüşüm olmasını sağlayacak kararlar komisyon tarafından alındığı halde son kararlara girmeden önce kararlardan çıkartıldı. Aslında bütün bu sorunun temeli burada yatıyor. Yani e, demek ben, ya? yani son anda karardan olması bir başka dış müdahaleyi akla getiriyor. Yani e, ama zaten ha, müdahaleyi ha, kimin ha. yaptığı belli. E, Müdadeyi kimin yaptığı belli. Yani şöyle bizim zaten bütün gürültünün koptuğu asıl birinci komisyon benim üyesi olduğum komisyon, sergazı azaltım bir komisyonuydu. Burada enerji ulaştırma ve sanayi <gülüyor> alanlarında ki politika önerileri işte 40 küsur politika önerisi çıkartıldı e, ve bu politika önerileri biz e, hem online toplantılarda dört tane e, Ocak ve Şubat aylarında e, online toplantı yaptık. Ondan sonra üç günde orada üst üste üç gün e, toplandık ve işte bu 40 küsur şeyi üzerine uzlaşma sağlayarak e, teslim ettik. Yani bizim komisyon başkanımız Enerji Bakanlığı'nda komisyon başkanı tarafından bu yuvarlak masaya götürüldü. Şimdi yuvarlak masa diye bir sistem kurmuşlar. Yani komisyonların e, şeyde aldığı kararlar doğrudan açıklanmıyor. Komisyonların aldığı kararlar önce yuvarlak masaya gidiyor. Yuvarlak masada işte bizim komisyonda yaklaşık 80 kişi varsa yuvarlak masada 30 kişi falan var. Ve komisyonda olmayan kişiler de var. Bakan yardımcıları var. Hem Enerji Bakanlığı Bakan Yardımcısı hem Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı var. Bizim yuvarlak masada. Ve işte çeşitli işte, tutsiyat temsilcisi vesaire Biz yokuz e, tabii. E, sivil toplumda yok. E, o yuvarlak masada bu önerilere son hali verilir. Fakat bu son hali verilirken diğer komisyonlarda benim görebildiğim ve öğrendiğim kadarıyla diğer komisyonların maddelerinde önemli değişiklikler yapılmamış. Ama birinci komisyonun kararlarında çok bariz 3 e, madde yani 2 madde tamamen e, değiştirilmiş durumda. Bir tane de madde eklenmiş durumda. Ben yazımda e, bunu zaten çok detaylarıyla anlattım şerh notunda. E, ve temel, tahmin edebileceğiniz gibi temel şeyin koptuğu yer kömürden çıkış meselesi. E, yani kömürden çıkış için e, haftalarca tartışıldı Şura'da. Yani hem kömürden çıkışın bir şekilde Şura kararlarına girmesi Kömürden kademini çıkışlıyoruz biliyorsunuz işte phase out yani. Evet. Yani birdenbire çıkmasını kimse savunmuyor yani. Türkiye'nin bütün kömür santralini bugün kapatsın diyen kimse yoktu şurada. Her ne kadar itirazlar bazen böyle geliyor o da ilginç. Yani siz diyorsunuz ki Türkiye kömürden kademeli olarak çıksın 2035'e kadar diyorsunuz. Karşınızda cevap olarak ama hemen çıkamayız diyor. Yani hemen diyen zaten yok. Dolayısıyla hani bu şey sonunda... Mesela çok böyle rezervler konarak girmişti bizim taslağımıza. E, madde şöyle başlıyordu. Kalkınma hakkını engel olmadan. Niye bu, bu burada diye çok tartıştık. Ben çok itiraz ettim. Hani diğer maddelerde kalkınma hakkından bahsetmiyorsunuz da niye kömür maddesinde bahsediyorsunuz. Neyse bu rezervi buraya koydular. Ondan sonra kömürden kademeli çıkışın kelimesini koyabildik. İşte karbon yakalama kullanım ve depolamanın da değerlendirileceği şekilde yani CCS. E, şimdi de ileride değerlendireceği şekilde elektrik üretimin karbonsuzlaştırma senaryosu doğrultusunda arz güvenliği ve makroekonomik etkileri içeren çalışmalar yapılmalı ve bir yol haritası belirlenmeli. Şimdi bu maddenin özü aradaki 3-5 e, şeyi çıkartırsanız e, kömürden kademeli çıkışın yol haritası belirlenmelidir diyor bu madde aslında. Yani bizim e, önerdiğimiz madde, bizim verdiğimiz karar enerji bakanlığının araya koyduğu ihtiyat paylarını e, görmezseniz kömürden kademini çıkışın yol haritası belirlenmelidir demek Türkiye kömürden kademeli olarak çıkacak demek ama son gün karşımıza öyle bir madde çıktı ki e, inanamayacaksınız şimdi okuyorum 2053 net sıfır hem, emisyon hedeflerine yönelik diye başlıyor yani bu nasıl 2053 net sıfır emisyon hedeflerine yönelik onu takdirlerinize bir bırakıyorum Türkiye'nin iktisadi ve sosyal kalkınma hakkına engel olmadan, burası da uzatılmış, hı hı. sonra diyor ki, kömürden elektrik üretiminde yani kademeli çıkış uçmuş, kömürden elektrik üretiminde, karbon yakalama kullanım ve depolama teknolojilerinde değerlendireceği şekilde elektrik üretimi kaynaklı emisyonun düşürülmesi doğrultusunda arz güvenliği, makroekonomi ve sosyal etkileri içeren çalışmalar yapılmalı bir yol haritası belirlenmelidir. Yani burada yine aradaki cümlecikleri atarsanız şu çıkıyor. Kömürden elektrik üretiminde bir yol haritası belirlenmiştir. Biz kömürden kademeli çıkış için bir yol haritası belirlenmelidir derken, e, şura kararı kömürden elektrik üretiminin devam etmesi için bir yol haritası belirlemeyi ve bunun içinde karbon yakalamayı falan kullanıp buradan kaynaklanan emisyonları azaltmayı öneriyor. Akıl durdurucu bir değişiklik yani. Yani iklim Politikası olabilir mi Ömer abi böyle bir şey? Yani <gülüyor> bilmiyorum. Buna ne dersin? Valla şey bu şeyin de üzerine tam geldi zaten IPCC raporunun da. Ve şu, şunu diyorum bu senin biraz önce okuduğun değişiklikleri raporu. Büyük bir korku ve üzüntüyle okudum ama şaşırmadım. Bunu ben söylemiyorum. Şimdi Madeleine Diyufsar söylemiş. Birleşmiş Millet'e iklim müzakereleri en az gelişmiş ülkeler bölümü başkanı söylüyor. Yani e, şimdi bir haber e, den bahsedeceğim. İki tane haberden bahsedeceğim size. Bir tanesi Yeşil Gazete'de e, şey sürerken e, şura sürerken çıkmış bir haber. İklim değil. Anadolu Ajansı kaynaklı. E, çevre ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda kurulan İklim Değişikliği Başkanlığı'nın başkanı olan Orhan Solak. Yani Çevre Bakanlığı'ndan bir kişi. Diyor ki, gazı Azaltım Komisyonu'nda kömür kullanımını azaltım çalışmalarının konuşulduğuna işaret ederek... ...kömürden çıkış bugünden yarına olacak bir konu değil. Enerji çok kritik bir sektör. Uzun vadeli projek planlamaların doğru şekilde yapılıp... ...ona göre kömürden çıkış hedefinin belirlenmesi lazım. Bu anlamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın çalışmaları var. Şura bildirgesinde de bu konuya ilişkin kararları göreceğiz diyor. Şimdi bakın bu çok kritik bir şey. Orhan Solak, Çevre Bakanlığı'nda bu işin en yüksek ismi, iklim Değişikliği Başkanı, kömürden çıkış için hedef belirlenecek ve Şura'da bu konuyla ilgili kararlar göreceğiz diyor. Ama son gün Enerji Bakan Yardımcısının olduğu yuvarlak masa, Enerji Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanan yuvarlak masa, İklim değiştiği, başkanının söylediği şeyi çiğneyip kömürden çıkışı kararlardan çıkartıyor. Peki bu müdahale e, Kral Arthur tarafından yapılmış olabilir mi? Yuvarlak Masa Şövalyeleri olarak size soruyorum bunu. E, ben Yuvarlak Masa Şövalyesi değilim. Ben Bilindim komisyon ben. üyesiyim. O yüzden şövalyelik Çok ünvanım ne? yok. Ama <gülüyor> e, şeyi e, Yuvarlak Masa e, üyelerinden duyduğumuza göre bu müdahale doğrudan enerji bakanlığının müdahalesi. Merlin, yani Kral yani. Arthur'dan mı bilmiyorum ama doğrudan Mer enerji Doğru bakanlığından gelen bir müdahale bu. Ve enerji bakan yardımcısının e, müdahalesi. Yani. Şihir, bah, büyücü Merlin olabilir. Evet Merlin'in müdahalesi. Yani e, Orhan Solan yani iklim Değişikliği Başkanı'nın söylediğinin tersi e, çıkmış oldu. Bir haber daha size bunu zaten herhalde kaç, yeşil şeyde açıkça konuştunuz. E, bu şey zeytinliklerde madenlere açma kararına şey yönetmeliği. Onu söyleyecektim. Yani. yani yönetmelik tam böyle günü gününe geldi yani. 1 Mart'ta geliyor yönetmelik. Tam iklim şurası kararları açıklanacak ve şöyle başlıyor yönetmelik değişti. Tek madde zaten. Ülkenin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere yürütülen madencilik faaliyetlerinin diye başlıyor. Yani kömür madenlerinden kömür bahsediyor. Kömür madenlerinden bahsediyor ve ölmez ağaçların kesilip açılıp açılan yerde <gülüyor> kömür madenciliği yapılıyor. Evet, yani zeytin e, şeylerinin taşınması gibi böyle e, absürt bir takım şeylerle zeytinlikler taşınacakmış. Nasıl taşınıyorsa sanki yürüyorlar. E, ya Bu absürtlük bir yana bu doğrudan doğruya kömür madeni açmak için ve tabii aslında doğrudan doğruya bu İkizköy'e bir özel çıkartılmış muhtemelen ya da e, öncelikle İkizköy'e de çıkartılmış olabilir e, veya bütün diğer zeytinliklerde artık hangi şirketlerin maden planı varsa o şirketlere özel çıkartılmış olduğu belli oluyor ama bu şu demek yani ben de e, şerh yazı, yazımda zaten bunu anlatmaya çalıştım. Bu madde işte İklim Şurası'ndan böyle bir şey çıkmış olması adı İklim Şurası olan bir yerden çıkmış olması kömür yatırımları arttıracaktır. Yani bu tıpkı 2012'de kömür yılı ilan edilmesi kadar ağır bir durum. Eğer <gülüyor> Çevre Bakanlığı bunu toparlayamazsa. Yani hala bir umut var tabii. Ee, Kasım'a kadar, e, Türkiye Ulusal Katkı Beyanı'nı hazırlayana kadar hala içeride e, bu iş tartışılıp e, bir şekilde e, kömürün önü kapatılmaz ise eğer e, biliyorsunuz 25 tane falan lisansı olan işte e, sırada bekleyen kömür santrali var. E, bunların yarısı yapılsa ee, ne, ne net sıfırı? Ne net sıfırı yani. Türkiye'nin emisyonları uçar. Kasım mı dedin? <gülüyor> Sen e, bu kara, nihai tarih olarak. İşte, e, kop koptan COP kop 27'ye kadar. Kop 27'ye kadar e, yani Mısır'da olacak. Evet Hı -hı. şey e, ba bakıyorum ben de şimdi küreyi açtım, aydınlattım. Ben Hı. Merlin'in küresinden bu çıkmaz gibi görünüyor. Yani illaki bir e, ulusal katkı beyanı çıkacak ama ulusal katkı beyanında göreceğimiz şeylerden e, artık neler düşüneceğiz bilmiyorum. O zamana kadar tekrar e, bir takım toplantılar yaparlar mı? Yap yaptıklarında bizi çağırırlar mı? Ya da gittiğimizde söylediklerimizin aynı bu şura'da olduğu gibi bir kıymeti olur mu bilmiyorum. Çünkü bir madde daha var. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, yani şart koymama neden olan e, o da nükleer enerji maddesi. Yani nükleer enerjiyle ilgili e, yine bizim komisyonun birinci seragız azaltım komisyonunun altıncı maddesi e, şu anda var e, kararlarda ama aslında yoktu. Yani işin tuhaf tarafı e, şöyle bir laf girmiş 2053 net sıfır hedefleri doğrultusunda yine kaynak çeşitliliği ve arz güvenliği perspektifinden emisyon azaltıcı alternatif yakıtlardan (parantez içinde doğal gaz, nükleer, VB, elektrik üretiminin arttırılması değerlendirmelidir. Şimdi e, komisyonun hiçbir toplantısını kaçırmadım ve bu e, madde ya benzer bir madde tam bu değil ama benzer bir madde vardı. ...oylanarak reddedildi. Uzun bir tartışma sonucunda <gülüyor> oylamaya sunuldu ve madde reddedildi. Oylanarak reddedilmiş bir madde... ...Yuvarlak Masa Şövalyeleri tarafından tekrar konmuştur. <gülüyor> evet, yani çok son derece ilginç bir şey bu. Yani <gülüyor> şaşırtıcı değil ama yani okurken kim demişti hatırlamıyorum galiba bir meteorolog yazarlardan bir tanesinden okuduk bu sabah da indik ama yani sorun şurada IPCC raporunu okuduğum zaman dona kaldım diyor bu sonuncusunu son derece net sert bir şekilde söylenmiş bir şey ama şaşırmadım diyor fakat Antonio Guterres'in Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin söylediği şey artık yani karbon kirlenmesi denetlenmeyen dünyadaki dünyanın en yoksul ve kırılgan kesimlerini yok oluşa sıçrayarak yani frog march diyor yani kurbağa gibi sıçrayarak yıkıma götürüyor ve gerçekler inkar edilemez bu <gülüyor> liderliğin siyasi liderliğin terk edilmesi suçtur diyor uluslararası suçtur diyor ve dünyanın en büyük kirleticileri tek evimiz tek gezegen evimiz olan gezegeni yakmaktan suçludurler diye ve hemen te tedbir alınmaması halinin de ölüm anlamı. delay means death diye bir şey kullanmış İngilizce yani her türlü geciktirme ölüm anlamına gelir diyor artık bu durumda ne söylenebilir daha fazla bilmiyorum yani bir de madde 8'i söyleyeyim ee, bu da hani ee, en tuhaflarından biri yani madde olarak diğerleri kadar vahim mi o ayrı mesele ama diyor ki emisyon azaltımında yönelik emisyon azaltımında yönelik enerji sektörü dönüşümünün geçiş sürecinde yani e, bir geçiş varmış gibi ama nerede geçiş kömürden çıkmadan nasıl geçiş yapıyorsunuz o da e, belirsiz doğalgaz arama ve üretim faaliyetleri arttırılmalı ulusal ve evet. uluslararası iletim evet. şimdi doğalgaz aramaları Komisyon çalışmalarının hiçbir yerinde konuşulmadı. iki ay boyunca hiç gündeme gelmedi ve bizim kararlarımız arasında da böyle bir şey yoktu. Tamamen sonradan eklenmiş bir madde ve doğalgaz aramasının ve üretiminin iklim politikası ile ne alakası var? Yani belki şöyle e, Enerji Bakanlığı bunu şöyle savunabilir. Ona bir şey demiyorum yani işte ithal edeceğimize kendimiz çıkaralım. Bu cari açık için iyidir, e, enerji ithalatını azaltır falan bunu anlayabilirim ama bunun iklimle bir ilgisi yok yani. Çünkü doğalgaz e, kullanımını arttırmaktan bahsetmek, bir fosil yakıtın kullanımını arttırmaktan bahsetmek bir iklim politikası değildir. Zaten komisyon çalışmalarında sürekli e, itiraz ettiğimiz bir nokta vardı. E, Enerji Bakanlığı sanki burası bir Enerji Şurası gibi kendi gündemini dayatıyor. Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Şurası gibi kendi gündemini dayatıyor. Yani bütün bakanlıklar kendi o sıradaki gündemleri, kendi konuştukları, planlara yazdıkları şeyler nelerse bunları dayatıyorlar. Mesela Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden biri çıkıp şu anda üzerinde çalıştıkları bir bir takım yüzdeleri madde olarak önerdi ve az daha hani itiraz etmeseydik giriyordu ama bu maddelerin işte şu kadar e, demiryolu üretimi şey demiryolu taşımacılığı 2053'e kadar yüzde 20 25 neyse unuttum şimdi arttırılacak gibi bir şey ama bu hani e, emisyonların azaltılmasına ne kadar hizmet ediyor belli değil böyle bir hesaplama yapılmamış tamamen kendi e, şeyleriyle alakalı kendi planlarıyla alakalı bir şey iklim şurası kararı haline getirmeye çalışıyorlar biz de buna itiraz ettik yani bunun İklim değişikliğiyle ne kadar ilgisi olduğu şüpheli. Hani bir çalışma getirmeden bunu şey yapamazsınız. Ve son bir şey daha söyleyeyim. Ee, son komisyon yani yedi numaralı komisyon adil geçiş komisyonuydu. Adil geçişle ilgili, e, adil dönüşümle ilgili bir sürü karar alındı orada. Fakat ortada dönüşüm yok. Adalet de yok, dönüşüm de yok, hiçbir şey yok yani aslında çok... Yani dönüşmüyor olan yerde niye adil dönüşüm yapıyoruz biz? Zaten kömür madenleri kapatılmıyor, hatta arttırılıyor. Arttırılsın evet. diye yönetmelik çıkartıyorsunuz. Termik santraller kapatılmıyor, hatta arttırılıyor. Kim nereye dönüşüyor ki adil dönüşümden bahsediyorsunuz yani? Peki, bu kadar adil... kendi içinde çelişik, <gülüyor> bu kadar anlamsız evet. bir şura kararları bütünü olamaz yani. Yani gerçekten çok çarpıcı bir durum... Yani şey, European Climate Organ organından aslında gemcinin de gönderdiği IPCC raporu ile ilgili yorumlar arasında şey var. Avrupa İklim Baku CEO'su Lawrence Tubiana, Lawrence Tubiana şöyle demiş: Bu rapor demiş iklim değişikliğinin zaten insanları öldürdüğünü, doğayı yok ettiğini. Ve dünyayı daha fakir hale getirdiğini acımasızca hatırlatıyor bize. 3 ay önce Glasgow'da COP26'da tüm büyük ekonomiler iklim hedeflerini güçlendirme konusunda anlaştılar. Ve iklimle ilgili tehlike bölgesine girerken 2022'de yeni hedef, iddialı hedefler içeren planlar sunmaları hayati önem taşıyor. Artık mazeret ve yeşil badana olamaz demiş Lawrence Tubiana'ya katılmamak mümkün değil ve durum ya yani söyleyecek söz bulamıyorum yani bu senin anlat yani okudum da ben senin şeyi yeşil astar'den de evet, e, evet. ya yani müziğe zaman kalmıyor ama e, bir şey daha <gülüyor> yani nükleerle ilgili bir şey daha eklemek istiyorum e, bu çok yeni e, Avrupa Parlamentosunun 28 Şubat kararlı şey 28 Şubat tarihli kararı bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili olarak aldıkları işte yaptırımların vesairelerin olduğu kararda önemli bir madde var. bütün işte gaz Rusya ile ilgili gaz, petrol, kömür ve benzeri enerji e, anlaşmalarının durdurulması e, bunlardan vazgeçilmesi Özellikle bu Kuzey yakın ki projesinin e, biliyorsunuz Almanya bloke etti onun e, onu da şey yapıyorlar e, kutluyorlar Neyse e, ve en son cümlesine şöyle bir şey geçiyor e, bu önemli bütün üye ülkeleri e, Rusya' ile nükleer alanda her türlü işbirliği e, ne durdurmaya özellikle de Rosatomla, Rosatom'un şey kuruluşlarıyla, bağlı kuruluşlarıyla e, herhangi bir yeni işte e, nükleer santral yapım vesaireyi kastederek herhangi bir işe girmemeye davet ediyoruz diyor ki bu e, özellikle Finlandiya açısından önemli çünkü Finlandiya e, bir ara Rosatomla e, yeni bir e, nükleer santral düşünüyordu fakat e, bu çok kritik bir şey çünkü Türkiye şu anda aslında yani bir AB üyesi olmasa da AB adayı olarak Rosatom'a e, Akku'yu da nükleer santral yaptıran hatta ikinciyi de seve seve eğer e, Rusya isterse Sinopu'da e, Rosatom'a vermeye kararlı bir e, ülke durumunda. Şimdi bu iş nasıl olacak? E, Türkiye'nin Rusya'yı desteklemediğini düşünürsek bu e, savaşta. Değil mi? Yani Ukrayna'ya silah satıyor Türkiye. Yani gayet e, bariz bir şekilde e, yaptırım uygulamıyor Rusya'ya anladığım kadarıyla değil mi? Yani bir yaptırım e, yaptırımlara biz şey yapmayacağız, uymayacağız demiş e, Dışişleri Bakanı. Öyle e, okudum. Evet. Ama e, en azından yani nasıl olacak da Akgün'ün inşaatı devam edecek? Hatta bu şura kararlarında da ima ettikleri ya da işaret ettikleri gibi nasıl e, ikinci nükleer santralı Yapacaklar kiminle yapacaklar? Zaten Rusya dışında kimse Türkiye'de e, nükleer santral yapmaya niyeti yok. Bu da enteresan bir nokta. Yani belki de Akkuyu'dan e, Akkuyu'nun şeyini e, durdurmak üzere inşaatını durdurmak üzere bir çağrı yapmanın zamanıdır. E, aynı zamanda da e, bu savaşı e, savaşı yönelik bir yaptırım olarak. Evet son derece kritik bir noktadır. Merlin'i yardıma çağırmaktan başka çare yok. İstersen çıkalım bu noktada. Evet. evet. Ee, Birazcık alabiliriz. Öyle mi? Çıkışta belki bir, bir, bir iki kuple. Zaten e, Carl King'in e, King 80. yaş günüydü. E, bir iki dakika çalıp öyle çıkalım isterseniz. E, şarkının başlığı da çok e, manidar zaten. It's too late. Çok geç. Çok... Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.